Merhaba, Arhavi Fındıklı yaylalarına yapılacak olan Taş Dibi HES projesi için yapılmak istenen çet toplantısına yetkililer gelemedi ve toplantı iptal edildi. Arhavi Fındıklı yaylalarına yapılması planlanan Taş Dibi HES projesi için yeniden çet süreci başlatıldı. Proje bölgede yapılması planlanan en yüksek rakımlı projelerden biri. Proje Abu Suyu üzerinde Arhavi'nin yurt yaylasının dibinden başlayarak Fındıklı Çatak yaylasında sonlanıyor. Fındıklı halkı ise duruma tepki göstererek önceki gün basın açıklaması düzenlemişti. Dün de Arhavi Bayraktar Kültür Merkezi'nde chat toplantısı yapılacaktı. Fındıklı'da olduğu gibi Arhavi'de de hiçbir yetkili toplantıya gelemedi. Arhavi Doğa Koruma Platformu sözcüsü Nuran Pişmişoğlu, dün Fındıklı'da hem Arhavi'yi hem de Fındıklı'yı ilgilendiren bir proje olan Taşdibi HES projesi için yapılması planlanan chat toplantısı yetkililerin gelmemesi sonucu iptal edildi. Bugün burada Arhavi derelerinin kaderi için bir aradayız. Fındıklı örneğinde görüyoruz ki direnen ve birlik olan halklar karşısında hiçbir güç duramıyor. Türkiye'de HES mücadeleleri bir türlü durmak bilmiyor ve hala hükümet bu soruna bir çözüm bulmak yerine davalar ve direnişlerle sürecin devam etmesine izin veriyor. Halka bu projeler dayatılıyor. Yalova'da taş ocağı için verilen ÇED olumlu raporu konusunda mahkeme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan savunma istedi. Yalova'nın Güneyköy sınırları içerisinde BMT Bahadır Madencilik Şirketi tarafından Kalker Mıcır Ocağı, Kalsit Ocağı ve Kırma Eleme Yıkama Tesisi Kapasite Artışı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED olumlu karar vermişti. Karara tepki gösteren çevreciler söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu 192 bin 444 orman ağacının kesilmesine yol açacağı gerekçesiyle Bursa 3. İdare Mahkemesi'nin kararını iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı. Mahkeme ise 27 Ocak tarihinde Çevre İçişicilik Bakanlığı'ndan dava konusu olan ÇED olumlu kararı ile kararın dayanağı tüm bilgi ve belgelerin incelenmesine. Savunma ve ara kararı süresinin 15 gün olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verdi. Yalova Çevre Platformu üyesi hakim Menteş aslında mahkemenin verdiği 15 günlük süre 11 Şubat tarihinde doldu. Ancak bakanlığın savunma ve gerekçe için ek süre istediğini avukatlarımızdan öğrendik. 192 bin ağacın kesilmesi söz konusu ÇED raporunda olan bir bilgi bu. 485 dönümlük bir alanda işletme açılacak ve bu alanda 192 bin ağaç olduğunu saptayan bir rakam. Umuyoruz ki binlerce ağacımızın katledilmesinin neden olacak bu ÇED olumlu raporu iptal edilir, dedi. Yalova'daki taş ve maden ocakları ile ilgili tartışma 2005'ten beri devam ediyor. Eski Yalova valisi, doçent doktor Yusuf Erbay bu konuda yoğun bir mücadele verdi. Yalova'da maden sahası sayısının 2008'de 24, 2010'da 46 ve 2011 yılı Mart ayı itibariyle 67'ye ulaştığı bildiriliyor. Bu maden sahaları yüzünden bölgede ilerleyen yıllarda 6 milyon 996 bin ağacın kesiciye öne sürdürüyor. HES mücadelesindeki benzer ve hatta aynı durum taş ocakları konusunda da aynı şekilde geçerli. Temelde yatan sorun doğaya ve onu savunan halka rağmen ne pahasına olursa olsun yanlış kalkınma modelini dayatan ve kısa erimli ve para kazanmaya odaklı politikalar. WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı 18 Şubat-8 Mart 2015 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanat Merkezi'nde 52 sanatçıyla ile Seni Çağırıyor isimli bir sergi gerçekleştiriyor. Serginin kuratörlüğünü Deniz Han Özer, koordinatörlüğünü ise Akın Ekici yapıyor. 17 Şubat'ta açılışı yapılan sergi hem sanatseverlerden hem de doğa dostlarından yoğun ilgi görüyor. Farklı kuşaklardan 52 sanatçının eserlerinden oluşan Doğa seni çağırıyor adlı sergi 18 Şubat 8 Mart tarihleri arasında zorlu performans sanatlarında ziyaret edilebiliyor. Yani 8 Mart'a kadar vakit var. Serginin gelirinin bir bölümü 40 yıldır Türkiye'de doğa koruma çalışmalarını sürdüren WWF Türkiye'ye bağışlanacak. Küresel iklim değişikliğinden temiz su kaynaklarının kirlenmesine çarpık kentleşmeden Türlerin yok oluşuna kadar onlarca farklı çevre sorunuyla bugün karşı karşıyayız. 1970'ten beri omurgalı türlerin sayısı %52 azaldı. Küresel iklim değişikliği insanlığın üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Tüm bu sorunlarla mücadele etmek için yaşam alanlarını ve canlı türlerini korumak zorundayız. Modern, insanın doğa ile ilişkisini sorgulayan sanatçıların yapıtlarından oluşan Doğa Seni Çağırıyor sergisi her türlü olumsuzluğa karşın sanatseverlere doğanın ve doğal hayatın Olumlu bir yansımasını sunuyor. Garanti Bankası Zorlu Performans Sanatlar Merkezi ve Beyoğlu Akademiler Sanat Merkezi'nin desteğiyle düzenlenen sergi anlatım tarzı dışında sanatsal özellikleri ve farklılıklarıyla da dikkat çekiyor. Farklı kuşaklardan 52 sanatçının çevre sorunlarını bizlere hatırlatmak ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğu Doğa Seni Çağırıyor sergisi. 8 Mart 2015 tarihine kadar açık kalacak. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.